Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Berlin merkezli yeşil arama motoru Ecosia tarafından kurulan Dünya Fonu, yeşil girişimler için 350 milyon euro toplamayı hedefliyor. Görevinin iklim krizini çözmek olduğunu söyleyen yeni kurulan bir iklim teknolojisi fonu, inovasyonlarında küresel krizi önleyebilecek girişimlere yatırım yapmak için toplam 350 milyon euro toplamayı hedefliyor. Yeşil arama motoru Ecosia tarafından başlatılan Dünya Fonu World Fund, İlk yatırımlarına yapmaya başladığını ve yatırım hedefinin yarısından fazlasının taahhüt edildiğini de söyledi. Yararlanıcılardan hiçbirinin adını ise şu ana kadar vermedi. Halihazırda yaklaşık 60 yatırımcıyı kendine çeken dünya fonu hedefine ulaşırsa Avrupa'nın en büyük iklim teknolojisi fonu olacak. Ecosia'nın kurucusu Christian Kroll Reuters televizyona verdiği röportajda amacımız iklim değişikliği sorununu çözmek dedi. Ekosya reklam gelirini, dünya çapında ağaç dikme projelerini finanse etmek için kullanan Berlin merkezli ve kar amacı gütmeyen bir araba motoru. Dünya Fon'u hangi şirketlerin gıda, ulaşım, enerji ve bunun gibi sektörlerde yılda en az 100 megaton karbondioksit emisyonunu azaltma potansiyeli gösterdiğini değerlendirmek için kendi metodolojisini kullanacağını söyledi. Fon genel hedefinin 2040 yılına kadar 2 gigaton emisyondan tasarruf sağlamak olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların insan ve çevreye yönelik etkilerine dikkat çekmek için yok oluşu seçme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan kısa videoda nesli tükenen bir dinozor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaparak fosil yakıtlardan uzak durulması ve yok oluşun seçilmemesi çağrısını yapıyor. UNDP tarafından yapılan bir araştırmaya göre yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gereken her bir dolara karşılık fosil yakıtlarının finansmanına 4 dolar harcanıyor. Gelişmekte olan ülkelerin iklim kriziyle mücadelesine yardım için gereken finansmanın 4 katı olan 423 milyar dolar her yıl fosil yakıtları sübvanse etmek için kullanılıyor. Birleşmiş Milletler gelişmekte olan ülkelere iklim kriziyle mücadele için her yıl 100 milyar dolar finansman sağlanması çağrısı yapıyor. Araştırmada fosil yakıtlara ayrılan parayla herkes COVID-19 aşısı yapılabileceğine ya da dünyaya da aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekiliyor. Uluslararası Para Fonu IMF'e göre fosil yakıtların çevreye olan maliyeti de göz önünde bulundurulduğunda rakam 6 trilyon dolara çıkıyor. Araştırmaya göre fosil yakıtlara ayrılan bu fonlar iklim kriziyle mücadeleyi engellemekle kalmayıp Sosyal eşitsizliği de derinleştiriyor. Gelişmekte olan ülkelerde fosil yakıtlar için harcanan kamu kaynaklarının yaklaşık yarısı ise nüfusun en zengin %20'sine sadece fayda sağlıyor. 2015'te varılan Paris İklim Anlaşması'na göre iklim değişikliğine mücadele için küresel sıcaklık artışının 100 yıl sonuna kadar 2 santigrat derece altında tutulması hatta 1,5 derece ile sınırlandırılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler çevre Programı'nın UNEP'in son raporuna göre ise 2050'ye kadar sıfır karbon hedefine ulaşılması için verilen mevcut taahhütler iklim felaketinin önlenebilmesi için yeterli değil. Paris İklim Anlaşması'na taraf ülkelerin mevcut taahhütleriyle dünya 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru ilerliyor. Uzmanlara göre küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılabilmesi için sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar %55 azaltımı gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bir açıklamaya göre Korkuteli Osman Kalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirmek üzere verilen tohumluk patateslerin hasadına başlandı. Kooperatif üyeleri tarafından yetiştirilen patatesler Büyükşehir Belediyesi'nce satın alınarak biyolojik mücadele için faydalı böcek üretiminde kullanılacak. Üretimi gerçekleştirilen faydalı böcekler ise ve nar bahçelerine bırakılarak unlu bit zararlısıyla mücadele edecek. Bu sayede pestisit kalıntısının önüne geçilecek, tüketicinin sağlığı korunacak, üreticinin üretim aşamasında işçilik ve pestisit maliyetleri ise azalacak. Anadolu Ajansı'nın aktardığı açıklamaya göre görüşlerine yer verilen Korkuteli Osman Kalpalılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Musa Oral, Büyükşehir'den ilk kez hibe destekli aldıklarını belirtti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yaptığı görüşmelerde Bundan sonraki yıllarda bu desteklerin farklı alanlarda ve ürünlerde devam edilmesi kararına vardıklarını aktaran Oral. Patateslerin herhangi bir ilaç veya gübre kullanılmadan tamamen organik şekilde üretilmiş olması bizim için bir avantaj. Geri alma garantisiyle bu işe teşvik edildik. Bu desteklerin devamının sağlanmasını diliyoruz dedi. Sri Lanka hükümetinin organik tarıma geçiş için aldığı karar kapsamında gübre ve böcek ilacı ithalatı tamamen yasaklanıyor. Yasağın önümüzdeki 6 ayda çay ve pirinç üretiminde ve ihracat gelirinde yaklaşık %25 yılın geri kalanında ise %50'lik düşe neden olması bekleniyor. Lanka'daki çiftçilerin %90'dan fazlası kimyasal gübre kullanıyor ve bunların %85'i önümüzdeki sezonda mahsul kaybı bekliyor. Çiftçilerin %80'i organik tarıma geçişi desteklese de bu kararın aşamalı olarak uygulanması gerektiğine. Kendilerinin ve ekili mahsullerin uygulamaya alışmak için en az bir yıla ihtiyacı olduğunu savunuyor. Ancak hükümet bu konuda kararlı ve hızlı hareket ediyor. Gönül isterdi ki bütün dünya aynı kararlılıkta hareket etsin. Gıdalarımızı yerelde üretelim ve yerelde dağıtımını yaparak yiyelim. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.